Ben size bunlara Allah'tan et, et, alıyorum, size onu veriyorum. Zaten pekâm pekâm yapın diye ayet geçebilir Kur'an bir işte, geç mücecidir Kur iman edenlere. Kur'an bir mücecidir iman etmeyenin e, e, azap vericidir demiştir. Korkutucudur demiştir. E, Allah'a iman eden insanlar neden korkacak ki? Kimden korkacak? Allah'a etmiş iman ne? onun Onun korkusu bir tarafı yok. Ama Allah'a iman etmeyenler korksunlar. Ne kadar iman etmeyenler işlerin korku vardır. Yine. Mutlak bir korku vardır. için insanın insinde acaba mutlak en çok büyük işlerde bile insan insini bir Açıba vardır. Bunu, bunu hatırlatayım. Herhalde onun mühim ha, ha, haberini bir zaman sonra hepiniz bileceksiniz. Mühim haberden de şey, e, maksat öldükten sonra dirilme. E, dirimi de ne bir e, iyi ile kötü birbirine ayırtılması, tefrik edilmesi İyilerin mükafatı, kötülerin de mücazatenin cezası, Allah'ın bütün Kur'an'da eşeği üzü budur, iyiler mükafatını göreceklerdir, kötülerin de cezası Bu hayat böyle devam edecek değildir. Ha, şimdi şunu da söyleyeyim, ruhun, işte, Allah insanı niye yarattı? O da yapardı, yapardı. Birçok mümkünlektir yaparsın, aynadır. Kendine ayna. Allah zaten kendini görmek istedi. Allah, ben öyle bir şey yapayım, ben kendimi görüyorum onu da. Taşlara, taşlara yarattı, taşlara cevap vermedi. Nebatlar da cevap vermedi, hayvanlara yarattı, o da cevap vermedi. İnsan, işte biz emaneti, Taşlara, topraklara, dağlara e, teklif ettik, hayvanlara teklif ettik, kabul etmedi der ama insana teklif ettik. insan kabul etti. Yaratacağı insanın başta taahhütlerini yaptı, o kabul etti. Ondan sonra insanı o şekle göre yani kendi e, şekildim, Allah'a şekil ver, vermek de olmaz. Kendi gibi yarattı diyelim, kendi iş yapısına göre yarattı. Yani Allah kendini insanın aynasında gördü, o. seni eğer karşısındaki insan kirli bir aynaysa, Allah orada kendini kirli görüyor. Ee, daima aynaya parlar ki Allah seni, sen de kendini parlar görsün. Yani daha sonra seni parlar görsün. Burada kasıtlı bir e, kâmil insan mı dediğim, yani hepimizden mi bahsediyor, yoksa o tabii, tabii değil şimdi, mi? Tabi tabi, şimdi kâmil insan, çünkü e, gayme telakki etmek lazım. Boş, bolgun yere sallanmayacaksın, düşmeyeceksin de. Fakat bak, aşağıya da vardır, Aişe de vardır. Sûrede verdik, Tîn Sûresi. Bismillahirrahmanirrahim. Meddîn-i vezûret-i vezûresîn-i ve Hazer-i benedir emin emîn, emîn-i benedir-i emîn i benedir yani ee, yani ahseni takvim ne diye ettiyi betmiyorum yani yani üstüne eser sahibi ben sizi e, ah seni takvim e, en, güzel şey. yani, en güzel şekilde yarattım diyorlar en güzel şekildeyse o şekilde yarattım ama siz lat durmadınız aklınıza uygunuz. Mesela Safin İçkambul'a içine düştünüz. Onu orada mesleği gene çıkarttım. Gene çıkarttım ama düşene tekrar düştü. Aklına bak esenler yapanlara tekrar düştü. Diğerleri kurtuldu. Yani Allah e, insanlarda, tabiatta daimi bir tekamül istiyor. Şimdi şey buyurdunuz değil mi? E, İnsan hikameler. İnsan hikameler daima telakki etmiş insanlar, daima kendini temizlemişler. Efendim, saf kalabilmiş insanlar, insan hikameler, bilgiler falan. E, zaten e, insan, bir hatta şu var. E, insan yiğidi, yaratılıştan nevidir. Ve o insan Yolmuş, şaşırma, yürüyüp giderek, sadece bir bir anayağı ben, Muhtin Alev'e alacaktım, Muhtin Alev'e dört yaşında gel, hafız. Dört yaşında çelik hafız olur Hafız. Ve kendini uyumaktan ben etmek minareye bir makara takmış, makaranınca bir sepet, çekmiş yukarı biraz makara, kendini bir metafonu yukarı çıkartmak ipi tutuyor ipi tuttuğu zaman sepet yere düşmüyor. Kendine çiftli uyku basınca evi gevşiyor, sepet küt diye yarışıyor, A aklı başına görüyor. Tekrar çekiyor. Böyle böyle böyle böyle kendini e, uykuda men ediyor. Müdünahane benzet ediyor. 460 eseri var. Bir sürü ilgaz alacağız. Fütahat'ı bekliyor. Fütahat'ı bekliyor. Daha dört yüz altmış eser, aklını ne kadar bunları bir ömre, 67 sene senelik bir ömre sürdürmüştü. Küçük şey değil yani, insan verilerle ve şunu söyler. ben eserlerimi kendim yazmadım, bana Hz. Peygamber söylüyor, ben de kaydediyorum, kendisi onu söylüyor. Kurdepli sözü dört kelimle yazmış. Yani ben ben ben yazmıyorum ben, atlı yazmıyorum. Hadi pekem beni soruyor ve baktığı gelse bunu atlı yaz yazıyor yani teklif etti te te te te şu yazıyor. Benilerde doğuştan beri, ha bu da yani maş'tım bazen biz öyle dua biz böyle olmayacağız değil manası yok. Sadece çalışmak şartın diye ne koşuyor. Sen de çalış benim emirlerimi, peygamberini, emirlerini, tebliğini dinle. Sen de ya, sen de bu yolda, ben hala yolu açık. Neyse bir ıgılam, ıgılam, ıgılam. yere kadar arasın. Bir bebeğin derece yok, gidiyor, gidiyor, gidiyor. En sonunda fenafillah, fenafillah yokluk. Artık kendini yok oraktan. Ne görüyorsun, Allah'tan başka bir şey yok. Fena filan derece, şey Allah hayatında. Başka bir Allah'tan başka bir şey yok. Bir de onun hemen arkasında, ince bir arkasında Rekabilah mesele var. Kendini yok et er ki, bakiyle el, el eriş, daima var o. Ama kendini Allah inni yok edeceksin ki, bütün nefsan hisseden kendini kurtaracaksın ve übediye var olsun, baki olsun. <gülüyor> Bu bizim varacağız yani, e e e insanların varabileceği şey de bunlar. Bunlar da dünyada sayılı kimselere mahsus. Herkeste fena filah olmaz. bile olmasın. Yük veliler, Meryon, Hacı Bane verirler. ne kadar işte veli falan varsa bunlar. Demek ki Allah daima bir terakki istiyor. Terakki çalışın, çabalayın, ilerleyin, geriye düşmeyin. Daima giden. Kainatın Kâinatın yaratıcısı bak, kainat hala bir daha sona gelmedi. Daima yeni yeni itler çıkıyor. Kâinatı yeni yıldızlar bulunuyor, yeni şey, öbür başka yıldızlar ölüyor dağılıyor bunlardan yikili. Yeni yaratılıyor? Yani kainat teryak halinde, kendi tere kendide kendi durmuyor. İnsana durmuyor. Sen de bakın, dedi. bundan bin sene evvel hayat yaşamayıp bir mi? Halde bakın biz saate ben ömründe İsrail'de bundan kırk sene evvel hayat ediyordum. Yok, yok. Oturduğun yerden çok, al alışveriş ediyorsun. Bakın diyorsun. Bak, hepsi gelmiş. Derdeki radyoda bir radyo da bir şey oldu. Ben şöyle dedim ki ona da çıkar person şener bu senden dedi. Kötü yanlış tespit derdim. şimdi var işte. Otursun aparadan konuşuyor. sen buradan çık eee cevap verirsen. Ay, ay, ay, ay aya gittin. Akende seyredeceksin. Ama yıldızlara gidelim ki, gitmem bilemem. Ama Ay'a gidirdi. Hazreti Mevlana Ay'a gidileceğini de biliyor. Diyor ki, seni Ay'a gitmem diyor. Hazreti Muhammed'in miracı gibi değil mi? O Allah'ın davetiyle gitti. gitti. Sen makine biliyorsun, biliyorsun. Seyreye gider misin? Gidemem misin? Bilemem. Ya de onun olmadığı Şimdi, burada anlaşılmayan bir şey var mı? Veyahut da şimdiye kadarki girdiğiniz derslerde akıllınıza kadar bir şey var, hani anlayamadım. Kabul edemeyeceğiniz şeyler var mı? Gazete, bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi Peygamberimiz miraca gittiği zaman Burak denilen bir attan bahsediliyor ya. Evet. Ee, bunu da bizim tahil edemeyeceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir vasıta ama nasıl bir vasıta? Melekten de bir vasıta olabilir. Hani Cebrail bir yere kadar getirmiş bırakmış zaten. Sonra Burak, o Burak atını... Burak dediğe Hazreti Ali'nin düldük atı. <gülüyor> düldük dediğimiz at. Burak. Ona e, bir Mısırlı Hazreti Ali'ye vermiş, hediye. O da Hazreti Peygamber'e vermiş, Burak. Burak sadece Mekke'den şeye kadar olan, Kudüs'e kadar olan mesafede bindi, bindi. Anladım, gökyüzüne çık, e, Cebrail'den sonra değil yani. Evet. Oradan da Hazreti Cebrail'in, bilecek şeklinde yanında efendim ona ne derler ya rah bir şey. Defakat vasıta. O bir belidi. Ondan diyor ki gö diyor gibi bir şey yani eee diyor. Bir boşluk. Ama yanında Hazreti Cebrail. Hazreti Demrane ona Naat'ında, şu bizim okuduğumuz Naat'ta yazar. E, Cebrail-i Ender Rikab. Beşebiye. Önde Cebrail, yani de Refik arkadaş olduğu için Sitremüntah'a gidiyor. Sitremüntah'da sınır, sınır sını, ama da geçer değil de, Sitremüntah'a kadar Hazreti Cebrail'in refakatinde gidiyor. Bizim okuduğumuz Naat, Hz. Pirin 18 tane naatı vardır. 18 bu, her her karni gecesi ve büyü, Hz. Miran naat yapmış hazır Yani Bu, Miraç naatı. Cebrail Enderlika. Hz. Cebrail'in Cebra Cebra defakatinde Sitre-Minta'ya kadar gidiyor. Orası bir sınır, Sitre-Minta. Yani, tecrübe ediyorsa, Sitre bir Sütre var bir mana var. Set, o sete kadar haseti Cebrail gidiyor. Ama o setler de sonsuzda. Dünya şartlarında bizim anladığımız şartlarda <gülüyor> aktığın son hududu. Ama bu hasa ha, aynen var. Hz. Cebrail yani de o sitemin taya dediğimiz vardı aç ağaç yok büyük bir ağaç ve Aydın cennetleri onu hemen yanında diyor Setr-i ee, Hazreti Peygamber oraya kadar yanında Hazreti Cevral'den bebe gidiyor. Oraya gelip o noktaya o sütre, e, set, sütre mana demektir. Oraya gelince Hazreti Cevral duruyor. Ya Resulullah, benim şeyim buraya kadar, iznim buraya kadar. Bundan sonrası sanayi, ben böyle bir adımda attım takdirde yanarım. Hazreti Peygamber tamam diyor. Ve hiç çekilmeden o maniatlar arkası Allah'ın harimi diyor. Allah'ın kendi sahası böyle hiçbir canlı giremez. tekleni Hazreti Peygamber oluyor. Gidiyor ve makama kadar çıkıyor. Yolda işte bütün kainatı, cennet cehennem işte ne ne varsa kendisine gösteriyor. Gösteriyor. Dönerken de ve onunla konuşma var arada. Şimdi namazda tağet oturduğumuz oturduğumuz zaman, yapılan yapmamız var ya, Allah'la ikisi arasında konuş Selamlar şöyle bir güne. Dönüşte kendisine üç tane şeyle bunu insanlara götür diyor. Beş vakit namaz Haş H eee ayetlerden Bakara Suresi'nin son iki ayeti, son iki ayeti. Amele su dediğimiz ayet. Ve bir de Hazreti Peygamber'e iman edenler, onun peygamber olduğuna, Allah'ın varlığını bilenler de cennete müjdeliyor. Eşin şey. ertesi gün tekrar o sitre ta yakadır. Oradan tekrar Mekke'ye geliyor. Şimdi burada bizi alakalı denir. Hepimizin bir sitremin tanesi var. Hepimizin bir cebravi var. Var Ama o, o, o cebravi değil. Buradaki cebravi bizim aklımız. Aklımız. Akıldan sonra akıl aşk başlar. Hazreti Peygamber Allah'ımızın aşktan gitti. Allah aşkıyla gitti. Allah, kendisine muhatap olacak bir varlık yarattı, kendisini görebilecek bir varlık yarattı. Allah, ancak Allah, insan Allah'a muhatap oluyor, tabi her insan olmuyor, Allah'a yakın kalip olan peygamberler, melekler, neyse. Bunlar, aklımız, aklımızın son hududu, bizim siktir-i Ondan sonra yol yok mu var? Bir iş aç, onuza yapmış duruyor. Yani orada aklım bu konakıp da daha ileri gidersen, sende işte sen de işte varısın. Niye varmıyorsun? Oysa herkes açık. Ama olamazsın bir yere kadar gidersin, senin tahminin yok. Oh, oh. Yoksa Sitermin'de kadar bize aklımız yapacak eder, ondan sonra açmış başlasın. Neden? bedenden hang gitti kesin mi? Bedenen de gittiği kesin mi? Nasıl dediler? Bedenen, Bedenen diyor. Tabii. Bedenen gitti. Şöyle. diyor ki ben o gün yeğenimin evindeydim. Bir ay yiyecek Yorgundum. Geldi beni kaldıran, göğsümü yardar, karnımı bitti kim miydi? Pindir'e götürdü. Kuşa gittik. Kuşa o Mekül Aksa'da. peygamberle namaz kıldırdık. Ondan sonra beni aldılar, götürdüler. Orada Hazreti Cebrail beni yolda bıraktı ve ben kendim gittim diyor. Döndüm de, Hazreti o yeğeni diyor ki, döndüğü zaman yatak daha soğumamıştı. Şimdi bu yatak insan, bedenen girdiği gibi yatak değil mi? Evet. Yoksa neden ısınacak? Bu demek ki, bedenen gitti, bedenen gitti ve geldi. Ama bu kadar kısa zamanı bir gözeteci arkadaşım vardı, tercüme de yazdı, 3-4 sene evvel ifade etti. O kadar güzel bir şey kullanmış. Allah kainatı ona takdim etti, göstermek için aldı onu, götürdü. Kainatı kendine gösterdi. Şu, şu e geldiği zaman her şey anlattı. Bazı şeylere ona da onu, onu unutturuldu, unutturuldu. Yerde söyle, söyleyin söylemedi. Yani üç, üç şey haber verdi. Gerisini söylemedi. Ama de belki söyledikleri olmuştu. Onun için bu tevathüller var. E şöyle oldu böyle oldu diye var. Belki manen kendinden izin alındı söylendi. Bak şimdi. Onu artık bilemeyiz. Fakat şu var ki mü mü mü mühim ona şu, yani e, Hazreti Peygamber bir yere kadar aklıyla hareket etti. Onun sonra akıl, orada Cebrail akılın terk etti orada. Ondan Allah'a hem madde, manen ikisi bile var. Madde iniş var. İnsanlar akla yanmıyor. Akıl almaz mı Yalnız e, Kastamonlu Latifinin bir tezkeresi vardır. Orada bizim hocam okumuş onumuza. Onu o zamanki dille yazmış. Diyor ki giderken diyor yok, daha makam var mı ne? Son cahit diyor bir çarheden yemiş bir ruh gördüm diyor. Demiş ki Hazreti peygamber harcı e, evra bu çar ruh kimdir? Dönüyor abi. Diyor ki o da bu senin soyundan gelecek olan Hazreti Mevlana'dır. Hazreti Mevlana'dır dediler. Şimdi derler ki Hazreti peygamberin şeyine miracına şahit olan tek varlık Mevlana'dır. Çünkü o nereden çah Ça hep dönme senin soyundan gelecek. Hazreti senin yoldaşın Hazreti Ebu Bekir'in soyundan gelecek Mevlana'dır. Böyle bir o kasam onu da rakibin böyle bir kayıt var. Ve demek Hazreti Mevla, Hazreti Muhammed'in eee mirajerin tek insan yani her halinden her haliş. Gördüğünü görüyor. Başka çare var mı? O zaman bu saat <gülüyor> söylesi bitti. Seni hafiyeye kesmediysen ez zümer söylesi.